Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi'nin enerji verimliliği adına önemli bir sertifikayı almaya hak kazandığı bildirildi. Projenin destekçilerinden olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre merkez binasında gerçekleştirdiği tadilat çalışması sonrasında Alman Pasif Ev Enstitüsü'nden Enerji Fit sertifikası yani Türkiye'de kendi sınıfında almaya hak kazanan ilk bina oldu bu sertifikayı. Alman Pasif Enstitüsü bu sertifikayı enstitü tarafından belirlenen kriterleri sağlayan binalara veriyor. UNDP açıklamasında binanın tadilat çalışmalarında tüm yapısal ve mekanik ve elektriksel tasarımın Alman Pasif en Enstitüsü'nün belirlediği Enerji Fit kriterlerine göre gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu çalışmalar sırasında bina duvarlarında ısı yalıtımı uygulaması yapıldı, pencerelerde üçlü cam kullanıldı, hava sızdırmazlığı sağlandı, hava kaynaklı ve güneş enerjisi destekli ısı pompasıyla LED aydınlatma sistemleri devreye alındı. Tadilat çalışmaları kapsamında binanın ısınma amaçlı enerji tüketiminin metrekare başına yılda 19 kWh düzeyinde kalması hedeflendi. Açıklamada verilen bilgilere göre bu çalışmalar binanın ısınma giderinde %87, genel enerji giderlerinde ise %75 oranında tasarruf sağlanmasını mümkün kıldı. GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması projesi kapsamında geçen yılın Nisan ayında açılmıştı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin kurulmasını teşvik etmeyi Enerji verimliliği sektöründe teknik iş gücünün oluşturulmasına ve istihdam yaratılmasına katkı sunmayı amacı taşıyor bu proje ve Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yani GAP-BKI tarafından ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yani UNDP'nin teknik desteğiyle gerçekleştirilmişti bu proje. Merkezin açılması için Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi de iş içinde çalışmıştı. Dünyanın en büyük nükleer faciası olarak bilinen Çernobil ile birlikte oldukça büyük bir alan kullanılmaz hale geldi. Ukrayna hükümeti ise bu bölgeye güneş enerjisi tarlası kuracağını söyledi. İnsanlık tarihinin en büyük nükleer facialarından birisi olan Çernobil, dünyaya verdiği zararın dışında çok büyük bir araziyi de kullanım dışı bırakmıştı. Aradan geçen 30 yılın ardından Ukrayna hükümeti bölgeyi değerlendirmenin yollarını arıyordu. Nükleer facia sonrası artık kullanılamaz hale gelen araziyi değerlendirmek isteyen hükümet bu büyük ve kullanılamayan araziye güneş enerjisi santralleriyle hayat vermek istiyor. The Guardian Reports'da yer alan habere göre yaklaşık 1400 megawattlık bir yenilenebilir enerji üretebilecek bu alana ilk başta hükümet 1000 megawattlık bir santral kurmayı planlıyor. Ancak Ukrayna hala radyoaktif özellikler içeren bu bölgede söz konusu projeyi hayata geçirecek bir finansman bulamadı. Dünyadaki örneklerine kıyasla bölgenin büyüklüğü ve faciadan etkilenen bitki örtüsüne rağmen sağlam kalmayı başaran bir elektrik altyapısı yatırımcılar için avantajlı bir durum olarak gösteriliyor. Bölgeye ilk destek ise Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan yani bir EBRD'den geldi. Banka 500 milyon dolarlık geçici de olsa bir anlaşmaya imza atmış durumda. Ancak maalesef proje henüz hayata geçmek için yeterli desteği sağlayabilmiş durumda değil. Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan tema genel müdürü, Barış Karapınar, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na uymadığını söyledi. Termik santral yatırımlarının kaygı verici olduğunu belirten doçent doktor Barış Karapınar, bir an önce yenilenebilir enerjiye yönelmeliyiz dedi. Türkiye-Paris İklim Anlaşması'na imza atmasına karşın Türkiye termik santral yapımına hız verdi. 80 yeni termik santral yapımı planlıyor. Türkiye'nin termik santrallerde ısrar etmekle yanlış bir politika uyguladığını belirten TEMA Vakfı Genel Müdürü Barış Karapınar, Büyük hata yapılıyor, dedi. Son yasal düzenlemelerle de bu hatanın sürdürüldüğünü, kömürün teşvik edildiğini, hava, su, toprak kirliliğinin daha da artacağını söylüyor. İklim konusunda eğer önlem alınmazsa gelecek yıllarda bize 6 derecelik bir sıcaklık artışının beklediğini belirten Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar, bunun da savaş, açlık ve yoksullaşma anlamına geleceğini vurguladı. Devamında şöyle demiş kendisi. 2016'nın ilk 3 ayı en sıcak aylar olarak kaydedildi. Bu durum gıda güvenliğini de olumsuz etkiliyor. Türkiye bu kadar etkiye maruz kalmasına karşın iklim değişikliğiyle mücadele konusunda sorumluluklarını yerine getirmiyor. 80 termik santral planı demek Türkiye'nin iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını azaltım konusunda sorumluluk almadığı anlamına geliyor. 2050'lere geldiğimizde hala fosil yakıtlara bağlı bir ekonomi olacağı zannediliyor. Bu kadar yenilenebilir enerji kaynağımız varken... Rüzgar ve güneş gibi hala termik santrallere yatırım yapmak kaygı verici. Paris İklim Anlaşması'nın sıcaklık artışlarını 2 derecenin altında tutma hedefi var biliyorsunuz. Bu hedef küresel anlamda 2050 yılına geldiğimizde ekonominin karbonsuzlaştırılması demek. Yani neredeyse %100'e varan yenilenebilir enerji kaynaklarından enerjimizi ...sağlayacağımız anlamına geliyor. Eğer hiçbir şey yapmazsak 5-6 derecelik sıcaklık artışları bizi bekliyor. Bu da savaş, açlık ve yoksullaşma demek diyor. Çözüm olarak da güneş potansiyelimiz 300 ila 500 gigawatt rüzgar potansiyeli 80 ila 100 gigawatt. Bu ne demek? Türkiye aslında yenilenebilir enerji kaynaklarından tüm enerji ihtiyacını karşılayabilir. Almanya'nın bugün 40 gigawatt rüzgar gücü var... 40 gigawatta güneş gücü var, toplamda 80 gigawatt eder. Bu Türkiye'nin toplam kurulu gücünden daha fazla demek diyor ve niye biz de Almanya gibi olmayalım diye ima ediyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi